Radyo tiyatrosu. Kazan Mehmet Erdem Yöneten Engin Uluda, Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Nasuh Doğan Bavli Keriman Sunape Kuysal Necla Tijenpar Turan Alev Sezer Özlem Neşe Mesutoğlu Ünsal Arif Akkaya Aysel Meslihan İşbay Abuzittin Ersun Kazançel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 Her gün onların pisliklerini temizliyorum ben. Komşudur diyorum sesimi çıkarmıyorum. Aman hem neden biliyorsun canım onların attığını? Beş katlı apartman, koskoca insanlar atacak diye çöpü çoluk çocuk işidir o. Bey komşu komşunun o kadar açık kahrı mı çeker? Bir şey söylemedim ki. Onlar da bizim çil horozakatlanı versinler canım. Ah bazen ben bile katlanamıyorum ya bu horozun sesine. Bak ne diyeceğim sana bey? Keselim gitsin şu horozu ha? Kesmem.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 On tane de olsa bakarım onlara tamam mı Bakalım, Bak hanım bak Oldu olacak hepsini topla başına Bakarım toplarım da tabi Ne yapsın yavrularım Almanya'ya götürsünler de dilinizi dinimizi mi unuttursunlar çocuğumuzu Ne halim varsa gönül Ben bahçeye çıkıyorum Tavukları saldıktan sonra biraz çapa yapacağım ha, Sen bahçenle uğraş işte hadi ben de torunlarımla Oldu olacak bir de çocuk yuvası açalım istersen Hiç ha? de yüksünmem Gerekirse yuva da açarım torunlarım için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 Of aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık. Aman yarabbi. Kalkıp kahvaltıyı hazırlayayım bari. Özlem. Yavrum. Büyük babanı çağır çay hazırda hadi evladım. Büyük babam nerede babaanne? Bahçede kızım. Büyük baba büyük baba. Efendim yavrucuğum. Babaannem çay hazır diyor. Geldim kızım geldim. Üzle yavrum sen kahvaltını yap. Okula geç kalıyorsun hadi. Olur babaanne. Hadi kızım hadi geç kalıyorsun. Babaanne gene mi bal yok? Oh büyük baban dün almayı unutmuş kızım. Bugün alsın. Ekmek de bayat. Ben kahvaltı yapmadan gideceğim. Bayat ekmeği de hiç sevmiyorum. Yavrucuğum sobanın üstünde kızartı verdim şimdi hadi. İstemiyorum. Sizin bu peynirinizi de sevmiyorum zaten. Büyük babam hiç iyi peyniri, değil zeytin almıyor babaanne. Aa, o nasıl söz kızım öyle? Aa, nimet Allah'ın verdiği nimet. Bak tarzıcık yumurta var. Büyük babanın tavuklarının yumurtası. Rafadan yapıverdim. Onu ye bari. <gülüyor> Bizim elim acıcak açmış hanım. Fasulyeler de oldu olacak.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 Emekli adamsın ne işin var diyorlar Oğlan diyor baba şu işi yapıver kız bunu damat şunu E ee, adlinin üstünde yük sarıyorlar sırtı mısa? Buyur buyur beş dakika bir çay mı işte nereye gideceksen gidersin ee, Oğlum Mehmet tamam. bize iki çay yap Olur hadi iki çay çıksın özel olsun müteahhit abime Buyur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 Bırak bir varili, bir damla süt çıkaramazsın bilmiş olur. Biz hangi çiçekten hangi balı alacağımızı biliriz. Sen onun için üzülme Nasuf Bey. E, doğrusu çok merakta kavgam. Ee, sizin şu ev er, Nasuf Bey... Ne olmuş bizim eve? E, dört tarafı apartman oldu. Ha, şimdi anlar gibi oluyorum galiba. Evet Nasuf Bey, sizin eski evi yıkıp yerine şöyle ikişer daireli bir apartman dikelim derim ben olmaz kesinlikle olmaz dur bakalım dur bakalım kestirip attırma hemen ee, ben tapudan araştırdım bahçeyle birlikte 240 metrekare arsanız varmış geniş geniş ikişer daireli beş katlı apartman yaparız zemin katı da sıra sıra dükkanlar olmaz dedim ya.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 Ben sağ oldukça yıktırmam evimi. Sen git apartmanını boşarsalar üzerine diye. Niye var bu eski evde? Anlamadım gitti. Yoksa yoksa gömü gömü filan mı var altında? Şimdi sana gülünç gelebilir ama gene de neden istemediğimi söyleyici. Üç beş tavuk var bahçede. Sonra çiloros, kendi elcezimlle yetiştirdiğim ağaçlar, domates, salatalık, fasulyeler. Düşündüğün şeye bak. <gülüyor> Ev.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 Biraz da kendileri çalışsın. Hazıra konmasınlar sonra kıymetini bilmezler. Siz gene bir düşünün Nasuph Bey. Ben birkaç gün sonra gene gene rahatsız edeceğim sizi. Boşuna bekleme. Ben söyleyeceğimi söyledim. <Gülüyor> gel bili bili bili bili. Gel gel bili bili bili. <Gülüyor>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 Hakkı aç gözlülük etme Aa, Hepinize yetecek yem var burada Çok mu bencil davranıyorum acaba müteahhit olmaz demekle hmm. Yiyin yavrular yiyin, yiyin yiyin Belki de son yem yiyişleriniz bunlar ya, Hayır Hayır Ben sağ oldukça izin verme Lokma, bir lokma şey bakayım Geliyorum hanım geliyorum Gel. Hanıma bahsetsem mi ki ha? Bahsetmesem ne olacak Bir iki gün sonra nasıl olsa duyacak bu işi kafaya koyduysa peşini bırakmaz Yarın oğlana damada söyler Daha olmadı hanımla konuşur ah, Bey nerelerde kaldın ayol Memurken daha iyiydin ha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 Sana kahve de yaptım Şimdi anlat bana canını sıkan şey neymiş bakalım Hadi Heh. Dur dur anlatayım Sabah evden çıktım Hı. Çarşıda müteahhit Abuz yolumu yolumu E Derdi neymiş Bizim ev Neymiş bizim evle alıp veremediği Tapulu malımıza yol Yıkıp yerine apartman yapalım diyor A -a. E, Canını sıkacak ne var bunda Desene başımıza devlet kuşu kondu Hii, söyle söyle çabuk bize kaç daire veriyor Biliyorsun Zahide hanımların yeri de bizimki kadardı On daireli apartman dikti o bey de oraya Dört daire verdiydi onlara Hatta Zahide hanımlar kazıklandık diyorlardı Söyle Allah aşkına söyle kaç daire veriyor bize Üç daire iki dükkan veriyor vermesine de Ben kesinlikle olmaz dedim İyi demişsin dörtten aşağı kabul etme sakın Hatta hatta beş daire isteyelim ben olmaz dedim İyi etmişsin İstekli görünmemen çok iyi olmuş Nasuh anam, beyciğim anam, anam. Ben on dairenin onunu da verse gene de istemiyorum O neyemiş o Bak hanım ben bu yaştan sonra Kutu gibi apartman dairesine sıkışıp da Ölümü bekleyemem Hem sonra tavuklar ne olacak Bey, bey ciddi olamazsın Bu bizim başımıza koymuş bir devlet kuşudur Şu üç kel tavukta da kabak tadı verdi ha. Sonra bahçe Ağaçlar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 Özlem geldi herhalde kapı. Ben kapıyı açayım bari. Peki. Büyük babam evde mi babaanne? Ah kızım önlüğünü gene kirletmişsin E daha dün yıkadım yavrum. Hani bıktım senin önlüğünü yıkamaktan. Her gün her gün. E, ne bu böyle yavrum biraz dikkatli olsana canım. Yadamız kabuğuna bastım da düştüm babaanne. Kolum da acıdı. E, Bastın yere dikkat etsen bir şeycik olmazdı. Büyük babam evde mi demiştim? Ben ne diyorum o ne diyor.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 ...adam 16 bini veren 500'ü yüzü de verir diye... ...az mı yalvardı? Ah Nal dedi de mıhtemediydi. En sonunda ev sahibine gittim. Babandan saklıca 500'ü ben vereceğim. He de bizim beye. Sayenizde biz de ev sahibi olalım dedim de... ...bu evi öyle almıştık. Günlerce dikiş diktim. Gecemi gündüzüme katarak.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 Bugün sabah müteahhit Abuzettin babanın yolunu kesmiş. İşte böyle oğlum. Adam iki dükkan, üç daire demiş ama e, alışveriş bu. Ne koparsam kardır hesabı. Dört daireyi haydi haydi verir bize. Tabii böyle iyi bir yerde kendisine kalan altı daireyi de milyonlara satar. Ee, bir ha? konuda bize söz hakkı düşmez anne.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 Gelir kendi eviniz gibi oturursun Mesela dedim anneciğim Kazançlı bir iş olmasına kazançlı da ee? esi, Babanın da bir düşündüğü vardır elbet Değil mi anne sen ne ee? diyorsun ee, Meşgale hanım meşgal diyor da başka bir şey söylemiyor evladım ya. Anne niye hafif alıyorsun Kendi açısından haklı belki de Yıllarca çalışmaya alışmış bir insanın emekli olarak boşta kalması kolay değil Sudan çıkmış balığa döner insan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 Tamam hayatım tamam. Hiçbir güç zorlayamaz seni. Orada oturmazsak böyle kira evlerinde oturmaya devam ederiz. Onların ağzının kokusunu çekmektense... ...on yıl daha kira evlerinde oturmaya razıyım ben. Babaanne ben doydum. Daha yemek istemiyorum. Aa, tabağındaki yemeği bitirseydin akısım... ...gene hiçbir şey yemedin.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 bu ne ilgi böyle? E aşk olsun bey. Hangi gün ben bunu istiyorum dedin de yapmadın? Torunlarından bana zaman kalmıyor A, ki. İlla e yani torunlarını kıskalsaydın bari. Dedeciğim televizyonda uykudan önce başladı mı? Vakti geliyor kızım. Git televizyonu aç senin. Hadi git aç televizyonu hadi yavrum. Ha. Kahveniz Nasuh bey Hı. Dur bakalım ne çıkacak bunun altından Bütün bunlar ev meselesi içinse çabaların boşuna Bey bey sen gene dediğini de de ama biraz da beni dinle Ben senin bunca yıllık karınıma yo. Bak bugün Necla çocuğu almaya gelince akşamüstü söyledim de yavrucuğum nasıl sevindi nasıl Kira evlerinde oturmak canlarına tak etmiş evladımın tak etmiş <gülüyor>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 saçımı süpürke etti hiç mi hatırlamıyor hayır ha. işte işte bu işin böyle olacağı belliydi zaten ben gidiyorum git git havaların ha, ha yokluk bana değer verip de karşını alıp dert ortağı ettiğin sorunlarını konuştun mu var nereye istersen git Anneciğim Babam evde yok mu gene? Yok yavrum. Bir haftadır konuşmuyor benden. Sabahan köründe bir çıkıyor evden gidiş o gidiş. Çoğu zaman gece yarısı geliyor. Ne yapıyor? Nerelere gidiyor? Daha önemlisi ne yiyor, ne içiyor bilemiyorum. Allah korusun. Bunuyor mudur nedir anne? Ağzından gel alsın kızım. Ah, fakat bir şeyler oluyor babana ya. Neyse. Birkaç kere konuşmak için denedim. Aa, ağzından tek laf bile alamadım. Geceleri ayrı odada yatıyor.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 Bir bardak çay daha koyayım da tabandaki böreği bitir yavrum Hadi yavrum Sağ ol anne çay da içmeyeceğim Böreği de bitiremeyeceğim Eline sağlık çok güzel olmuş Yememek için kendimi zor tutuyorum e, O niye oğlum Sağlığın iştahın yerindeyken yiyiver evladım 90 kiloya çıktım anne Bak. Biraz kendimi frenlemezsem yüzü açmam işten bile Düşünme ye çocuğum ye sen ye hadi Eee Baban gelmeyecek herhalde Biliyorsun sabah 8'de okulda olmamız gerekiyor. Saat 12'ye geliyor. Biz toparlansak iyi olacak. Eve gidip yatmamız saat biri bulur. Durun bakalım evladım. Durun. Neredeyse gelir babanız. Neredeyse Olacak. Gelir. Biraz daha bekleyelim Turan. Aman uykusuzluğa da hiç dayanamaz. Evde olsaydık şimdi yedek televizyon karşısında çoktan uyumuştu. <Gülüyor> Ünsalcığım Karıcığım ne emir buyurmuştunuz Gitsek artık Babanın geleceği falan yok <gülüyor> Kaynanamın dırdırından kendini gece hayatına Verdi herhalde sevgili babamız he? <gülüyor> Anne babamızın hayatında Başka bir kadın olmasın sakın A -a -a -a. Olur da babamız bize bir cici anne bulmuştur A -a -a. Ha, Durun durun babanız geldi Geldi geldi aman çocuklar dikkatli olun Bey hoş geldin Hoş geldin Hiç konuşmuyormuş babam annemle Bakın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 Ne olursun? Onu kırmamaya bakalım ha. Olur kardeşim, olur. O kadarcık şeyi bilirsin herhalde, değil mi? Abi, ters anlama sözümü. Hadi kalk. Sözün ters anladığın falan yok zaten. Babacığım. Hı. Ah. Ah babacığım. Hı. Sen bu hallere mi düşecektin baba? Hangi hallere düşmüşüm ben? Hı? Hı? Ne varmış benim halimde? Yaptığın şey miydi bu? Normal bir yani. Hı.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 Onları aileden soyutluyoruz gibi gelebilir. Kırk yılın başı bizim sözümüzü dinle bey, ne olur? Pek, pek. Hoş geldiniz çocuklar. Oturun, oturun, rahat olun. Öpüyim elinizi efendim. Hoş geldin baba. Baba, sen bizi yanlış anladın galiba ama biz bugün buraya seni iknae gelmiş değiliz. Kahveniz babacığım ben sormadım ya siz de içer miydiniz yenge abi? Turan sen? Yok. Teşekkür ederim Necla. Bu saatten sonra kahve içersem uykuyu kaçır. Benim kahveyle aram zaten iyi değil. Nasıl doğru biliyorsan öyle yap. Bizim de kusurumuzu bağışla. Tabii ya tabii hadi. <Gülüyor> ben de öyle yaptım zaten. Günlerce düşündükten sonra doğru bildiğimi yaptım. Ne yaptın be? Söyle Allah aşkına. İnşallah kötü bir şey yapmamışsındır baba. Babanız kötü bir iş yapar mı hiç oğlum? Aha. Hepinizi mutlu edecek bir iş yaptım bugün Günlerdir uykumu kaçırdıktan sonra bugün abuzittine gittim Baba ah, Babacığım Öfkeyle kalkan zararla oturulmuş baba Öfkeyle falan kalkmadım oğlum Ben Ben Çok bencil olduğumu Çok bencilce düşündüğümü olmadım Bundan sonra beni kahve köşeleri paklarım Abuzittin'le anlaşmayı imzaladım ha, Bunun böyle olacağı belliydi Bunca zaman kendini de bizi de boşu boşuna harap ettin. Baba iyice bir düşünseydin he? Düşündüm oğlum düşündüm Ben bir haftadır uyku uyumuyorum Düşündüm ve kararımı verdim Biz ev falan istemiyoruz Yıllarca kira evlerinde oturalım biz Yeter ki senin sağlığın mutluluğun iyi olsun babacığım Anlaşmayı Baba... imzaladım Ne veriyor ha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 Gerekirse vazgeçelim Çocuk oyuncağı değil ki oğlum Ben tükürdüğümü yalamam. Hem ya neden vazgeçecekmişiz Hı? Yarından tizi yok hanım Eşyalarımızı toplayalım 15 gün içerisinde Hı. Evi boşaltmamız gerekiyor Müteahhit Kendi dairelerinden birini veriyor bize Evimiz bitinceye kadar Orta oturacağız Hı. Kira falan da istemiyor İyi değil mi hanım İyi değil mi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 Yavrum benim ellerim kim kapıyı açıverdi? Ben geldim herhalde. Olur babaanneciğim. Aa enişte. Özgen kızım. Alan sizin mi? Evet biz de enişte. Mecla ayakkabılarımı çıkarmıyorum. Hadi gel gidelim. Turan gir hele içeri. Ben çocuğu emziriyorum. Turan oğlum sen misin? Hele bir gün içeri bakayım. Girdim mi? takılıp kalıyoruz. Ee...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 ne de olsa yakında kaynanan ve kaynatanla Aynı çatı altına geliyorsun ya. Kim demiş geleceğimi Aa, Sen deme oğlum Turan Aa, Biz kaynana olduksa sizin üstünüze mi yani Herkesin işi ayrı Aşı ayrı Aman mı? anne sen Turan'ın huyunu bilmiyor musun Şaka ediyor Biz şu ev bitse de bir an önce kiradan kurtulsak diye Dört gözle bekliyoruz Kim söylemiş şaka mi? Ben gayet ciddiyim Aman Turan şakanın da bir sırası var Oğlum Nasıl bilirseniz öyle yapın. Babanız bir ev daire yazdır verecek üstünüze. İster oturursunuz, ister kiraya verirsiniz. Ben evim bittiği gün gelip oturacağım evimde. Hı. Sen ne halin varsa gör o zaman Turan efendi. O zaman ben de peşinden gelirim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Kaynana olduk da bunları sanki sık ediyoruz. Hay Allah. Onlar sağ oldukça ben o evde oturmam diyormuş hanımefendi Sözüm sana değil oğlum, sana değil. <gülüyor> ne oldu Necra? <da? gülüyor>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 Burayı kiraya verip kendileri de kirada otururlar. Eli güne karşı ayıp değil mi akızım? Ayıpsa ayıp. E siz de geçinemeyen gelin kaynamı. Özle, özler kapıya bak kızı. Baba anne kapıda bir amca var. Seninle görüşmek istiyor mu? kim olabilir ki? E, dur ben bakayım anne. Bir zahmet oğlum, bakıver. Üstüm başım uygun değil kapıya çıkmaya. Oo, siz miyiz? Buyurun içeri gelin. gelin, gelin. Buyurun. Yok yok, ben geçmeyeyim. Ee, senin çıktığın iyi oldu kapıya. Eee, telaşlasın. Hayrola bir şey mi vardı? Çocuk. Ha, Özden, hadi kızım sen içeri geç. Olur el işte. Ee, hayırdır inşallah. Şu kapıyı da kapıyalım İçeriden duymasınlar. Ne oldu? Merak ettim doğrusu. Kayınpederin Turan Bey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 Hoşçakalın sayın dinleyiciler.